1418, numaralı konu, Hazreti Ali'nin, Abdullah bin Caf, ere zikir ve duaları öğretmesi, evet, Abdullah bin Cafır, Hazreti Ali'den işittim ki Hazreti Peygamber sıkıntılı anlarında ve halli zor bir işle karşılaştıklarında, La ilahe illallahul halimul kerim, sübhanehu, tebarek olahu Rabbül alemin ve Rabbül arşil azim, velhamdül ilahi Rabbi alemin, Allah'tan başka ilah yoktur, o halim ve kerimdir, alemlerin ve yüce araştırmayın Rabbi olan Allah uludur ve ortaklandır. Kıslardan münezzehtir, ben alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim derler diyerek bunu kızlarına öğretirdi.